mmm -hmm. Rahim, elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Gazali Rahmetullahi Aleyh cennete giden yolda engeller bulunacağını anlattığı bir bölüme gelmişti. Bu engelleri de dünya hayatının getirdiği meşgaleler olarak özetlemiş ve bunu bize izah Ediyordu. Yani bu dünya bir meşgale dünyasıdır. Burada zühd gerekiyor. Bu zühdü iyice anlayamayan Müslüman kapılır gider, dünyevileşir, dünyevileşmenin yani dünya adamı olmanın getirdiği sonuç olarak da cenneti yokuşa sürer. Kafir olur demiyoruz dedik. Çünkü la ilahe illallah... Muhammedur Resulullah diyen herkes için cennet yolu açık. Ama cennete şu kadar bin sene azap çektikten sonra gitmek var. Mahşerden dirilip arşın gölgesine gidip, arşın gölgesinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra hemen cennete girmek var. Yanmadan girmek var. Yanıp kavrulduktan sonra girmek var. Burada mümin için belalı bir döneme dönüşmeyecek dünya hayatını anlatıyor. Bu vurgulamayı kaçıncı defadır? Hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Kafirlerle farkı anlatmıyor burada. Müslümanın daha yakın, daha kestirmeden, cennete gitme fırsatlarının nasıl olacağını anlatıyor. Allah ondan razı olsun. Elbette bu arada bizim de eee gözümüzle müşahede edeceğimiz ap açık örnekler gözümüze geliyor hayatın içinde görüyoruz ama bazı hususları da Fudayil bin Hayattan örnekler veriyor. Mesela İbrahim bin Adhem'den örnekler veriyor. Bunlar bize bir miktar ağır gelebilir. Her zaman ne dedik? Yani bazen orijinal pahalı olur. Orijinal pahalıdır. Benim öyle bir orijinalim orijinal bir saatim yok diye onu inkar edecek halim yok. Hedefimiz orijinaline kavuşmak, orijinali elde etmektir diye gayret içinde olacağız. Allah'ın izni ve lütfu ile. Şimdi devam edelim okumaya. Bize Allah dostlarının insanlardan nasıl koptuklarını, insanlardan nasıl uzak durduklarını anlattı. Çünkü insanlara karıştıktan sonra Allah-u Teala'nın razı olacağı bir şekilde iyi bir Müslüman hayatı yaşamak çok zordur demişti 900-100 sene önce. O da 300 sene öncekilerden nakil yapıyordu. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra insanlar bir dünyevileşme yarışına girdiler. Bu yarış kıyamete yaklaştıkça büyüyor. Yani insanlar önce bir At yarışı yapıyorlardı diyelim benzetmek için söylüyorum. Sonra at arabası yarışı yaptılar. Sonra araba yarışı yaptılar. Sonra uçak yarışı yaptılar. Şimdi füze yarışı yapıyorlar. Belli ki bir zaman sonra ışın yarışı yapacaklar. Işınlanma yarışı yapacaklar. Meşhur Ebu Davut hadisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu vehen olarak anlatıyordu. Başınıza Vehen gelecek sizin. Nedir ve hen ya Resulallah diye sorulduğunda ne buyurmuştu? Dünya sevgisi. Ölümden nefret etmek ve dünya sevgisi. Dünya için yarışmak da cenneti yokuşa sürmek demektir. Bu geçmiş derslerin bilgileriydi. Şimdi okumaya devam edelim. Ve'lem. Gazale ne zaman yazdı bunu? Hicretin 903. senesinde. 903. Veya 904 neyse. Yani kat'i bir rakam vermiyor. Aradan, esta, estağfurullah 900 sene oluyor. 503. senede yazdı. 900 sene değil. 503. senede yazdı. 900 sene oluyor yazıldı bu kitabın. اِعْلَمْ اَنَّ zamana Artık zaman kad أَصْبَحَ fi فَسَادٍ عَظِيمٍ Büyük bir fesada uğramıştır. Fesat ne demek? Bozuldu demek. İfsad etmek ne demek? Bozmak demek. Namazı ifsad eden şey diyoruz. Namazı bozan şey demek. Ve asbahan ne sufil barin kesirin insanlarda büyük bir zarara düştüler. Ve innehum yushrilu neke an ibadeti İnsanlar seni Allah'a ibadet etmekten alıkoyarlar. La yakadu yhssulu leke minha şeyun. Yani neredeyse bir şey elde edemezsin ibadetten. Thumma yufsidun aleke ma haccal leke. Hatta öyle olur ki yapmış olduğun ibadeti bile bozdururlar sana. Hatta la yakadu yhssulu leke minha şeyun. Sanki elinde hiçbir şey kalmaz felazim matka al uzlatu wettefarrudu anin bunun için uzlet lazım yani yalnız kalmak lazım ettefarrudu anin insanlardan ayrı yaşamak lazım burada ve istiada billahi taala min sharri hadzal zamani ve ve bu zamanın kötülüğünden ve bu zamanın insanlarından Allah'a sığınmak lazım. Vallahu Teala el hafiz bi ve Allah lütfuyla ve rahmetiyle korur. Bu zaman böyle. Ne zaman için söylüyor bunu? 900 sene öncesi için söylüyor. Burada tekrar vurguluyoruz. Biraz sonra da örnekler verecek zaten. Çekil dağların başına demek istemiyor. Gerekli gereksiz her işe karışma diyor. Bir hatıra nakledeceğim dersimize Allah dostlarından birisini zikrederek hızlıca başlamış olalım diye. Babamın hocası Mehmet Aşık Rüştü Kutlu rahmetullahi aleyh 1980 yılının 30 Ağustos'unda vefat etmiş. Karadeniz'deki Kur'an medresesi ile meşhur Ezan'ın ve Kur'an'ın yasakladığı dönemde Of'un bir of ilçesinin bir köyünde Kur'an medresesi kurmuş. Orada yetiştirdiği hafızlardan en az 100 tanesinin 300'lük, 500 kişilik hafızlık medreseleri var. Şu anda hala devam ediyor. Zanla, tahminle söylüyorum. Onun yetiştirdiği Kurra talebelerin, babam onlardan bir tanesi, yetiştirdiği, yani yetiştirdiği talebelerin yetiştirdiği talebelerin talebeleri var şu anda. Herhalde dördüncü nesli yaşıyor. Ben onun üçüncü nesliyim. Benim de hafızlık talebelerim var. Yani şu anda dördüncü nesil hoca oldu ondan. Zanla söylüyorum ve talebeleri ilk, babam gibi talebelerinin istatistik bilgilerini söylüyorum. Şu anda bu topraklarda onun talebesinin talebesi talebesi talebesi olarak yetişmiş hafız sayısı 70.000'in 70 üstünde. Allah rahmet eylesin. Bu zat ömrünün son zamanında İstanbul'da Yeşil Cami diye bir yer var Bayrampaşa'da. Orada aşarı dersleri yani Kur'an-ı Kerim'i farklı kıraatlerle okuma üzerine kurulu. Dersler yapmak için çağrılmış. Orada ders veriyor. Hafızlık üstü talebeler için. Bir gün onun da hoca arkadaşlarından, babamın talebelik arkadaşlarından birisi İstanbul'da vefat ediyor. Veya tam babamdan dinlediğim bir olay bu 1977-76 o yıllara ait bir hatıra. Tam yanlış söylemiş olmayayım belki de babası bu böyle bir yani onun arkadaşının babası olabilir. Ee, o Kur'an kursunda babam gibi onun birinci elden talebesi olan 10 kişi toplanmışlar. Üsküdar'da cenazeye gidecekler. Kur'an kursunun giriş katında idarede toplanmışlar. Ee, herkes minibüse gidiyor. Babam da hocası Aşık Kutlu rahmetullahi aleyhin. E, Kalkmasını bekliyor, o kalkacak gidecek. Herkes gitmiş, babam orada kalmış. Babam geç gelmiş, aradaki konuşmaları bilmiyor. Meğer Hoca Efendi gitmiyor cenazeye. Babam demiş ki, efendi cenazeye gitmeyecek misiniz? Gitmeyeceğim oğlum, yukarıda dersim var benim demiş. Hayret ettim diyor babam. Başkasından dinlemiyorum yani babama ait bir hatıra. Hayret ettim. Yani babam da dersleri bırakmış, cenazeye gitmek için oraya gelmiş. Bir arkadaşları veya arkadaşlarının babası herhalde gidilecek bir cenaze. Bakmış ki babam hayret ediyor. Oğlum demiş, öyle her cenazeye, her düğüne gitseydim siz şimdi burada Kur'an mı okuturdunuz demiş. Bizim düğünümüz, cenazemiz yukarıdaki dersler demiş. Rahmetullahi aleyh. Babam da izin istemiş, kalkmış, cenazeye gitmişler. El-Hak bugün 500 bin, 2500, 8500, 20 bin değil. Belki 70 bin rakamı da küçüktür belki. Bu kadar büyük bir Kur'an hafızı kadrosunu yetiştirmiş. Hepsinin sevabı mezarına doğru gidiyor. Ama o ne diyor? Her düğüne, her cenazeye gitsem bu böyle olur muydu? Gazali, rahmetullahi aleyh bunu anlatıyor işte. Biraz sonra örnek verecek zaten. Derdi, kederi, gamı olmayan bir adam ise karışmasında bir sakınca yok. Karışsın insanların içine. Ama davası olan, derdi olan. Mesela çocuklarının haram şeyler görmesini istemeyen bir insan. Her düğüne, her cenazeye gitmeyecek işte. Bu kadar basit. Ben gıybetten kendimi önleyemiyorum diyorsan her çay içmeye katılmayacaksın. Bu ölçüleri verecek gazali rahmetullahi. Ama bu muhteşem bir şey. Her düğüne, her cenazeye gitseydim, bu ses yukarıdaki Kur'an sesi böyle duyulmazdı. Çünkü o bahsettiğim yeşil cami Kur'an kursu, onun hafızlık yaptırdığı Abdullah ve Mehmet Mehmet vefat etti, rahmetullahi, iki hoca efendinin kurduğu bir yerdir. Bu 28 Şubat'tan önce 700 hafız okuyordu orada. Her sene 700 hafız. Şimdi zannediyorum 300 civarında ancak hafız var orada. Her yukarıda insanlardan kopmak diye bir şey yok. Çünkü hayat yaşıyoruz biz. Ama her düğüne, her cenazeye gitmek de yok. Her çay toplantısında yani çaykolik olmak da yok. Bunun ortası bulunabilir. Bunun bir ahengi yakalanabilir. Evet. Fe in denecek olursa ki fe ma hukmul uzlet ve teferrud anin dediğimiz şeyin insanlardan kopmanın dini hükmü nedir? Fe beyy lena yerhamukallah halatabaqatil halk fiha vel hadd allazi yecbu minha. Allah sana rahmet etsin. Bize bu konudaki sınıflandırmayı yapar mısın? İnsanları nasıl sınıflandıracağız? ''Ölçün nedir?'' diye bir soru üretmiş. Bu soruyu da bize veriyor. ''Fe'lem'' derim ki, ''Rahimekallahu veyyâna'' Allah sana da bize de rahmet etsin. ''Ennen fi fîhâdel bâbi'' İnsanlar bu konuda ''Racûlâni'' iki tiptirler. ''El burada konu demek. ''Racûlâni'' de Ahmet Mehmet demek iki adam demek değil. İki tip demek. İnsanlar bu konuda iki tiptirler. Reculun bir adam la hacete bil halk ileyhi fi ilmin ve beyan ve beyani hikmen. İnsanlar onun ilmine muhtaç değil. İnsanlara verebileceği bir şey yok. Yani bir insan recul la hacete bil halk İnsanların ona bir ihtiyacı yok. İlim konusunda veya hikmet konusunda yaşlı tecrübeli bulunmaz bir adam değil, alim değil, matematik hocası değil. Yani olsa da olmasa da hayat köyde devam ediyor. Öyle bir adam. fel evla bi Bu adamın için en iyi olan ettefarru du anin nasi insanlara karışmasın bu adam. Sonra ölçüler getirecek bunun içinde. Fela <gülüyor> yukhalituhum. Bu adam karışmamalı. İlla fi cum'atin, yani cuma namazına gitmeli, ev cemaatin ya da bir cemaatle ilgili bir iş olduğunda, ev iydin, ev hacin bayrama gider, hacca gider, ev meclis ilmin bir sünneti, hadis okunan bir meclis vardır, hadis dersi var, perşembe günleri, ona gider, ev hacetin fi meişetin la buddelev min zalik, yaşamak için mecbur olduğu fabrikası, atölyesi var, oraya gidebilir, ve illa böyle değilse, yani böyle bir ihtiyacı söz konusu değilse fe yuvâri şahsehu, Kendini gizlemeli. Madem insanlar senden bir şey almayacaklar sana daha fazla mikrop bulaştıracaklar. Kendini gizle. Fe yuvâri gizler. Şahsehû. Kendisini gizlemeli. Ve yelzemu kinnnehu kin, ev demek. Evine kapanır kalır. La ya'rifû ve la yu'raf Bilmez bilinmez. Bunun altını çizelim. Çok güzel bir ifade. Bilmez, bilinmez. Ne demek bilmez, bilinmez? Yani onun nerede olduğundan kimsenin haberi yok. O kimsenin nerede olduğundan haberi yok. İbadetiyle meşgul, eşiyle meşgul, çocuklarıyla meşgul. Niye? Topluma katabileceği bir farklılık yok. Toplumdan aksine tehlike alması söz konusu. فَاَمَّا اِنْ اَحَبَّ bu adam. Eğer istiyorsa en yan kateye anin nesi insanlardan kopmak istiyorsa bu adam. Fela yuhalıta onu fi emrümün el umuri elbette de min dinin ve dünya ne din ne dünya hiçbir konuda bunlarla ilgilenmek istemiyorsa o cemaatin ve cümgetin ve gayda ne Cumaya ne cemaate cema başka bir şey gitmek istemiyor. İma yera lehu fi zaire min maslaheti ve ferahhi yani bakıyor ki adam ben gittiğim zaman Fitne kapacağım insanlardan. Tehlikeli benim için. فَاِنَّهُ لَا يَسَعُوا ذَٰلِكَ Böyle yapması da doğru değil. İlla bi ehedi emreyni. türlü olur bu. Yani ne dedik? Tavsiyesi neydi? Cuma namazı hariç, bir riyaz dersi hariç, böyle bir işler hariç, katılma insanların işine. Evinde otur. Kendini gizle. Ne bil ne bilin. Bunu tavsiye et. Yok ben tamamen Everest tepesine çekileceğim. Orada Rabbime ibadet edeceğim. Hiç bir vazifem yok diyorsan o zaman iki türlü bu olabilir diyor. Birincisi imma en yasira ila mevdu'in bir yere gidecek o zaman. La yalzamu hunalika hadihi'l farais. O zaman gittiği yerde cuma ona farz olmayacak mesela. Ağrı Dağı'nın tepesine çıkarsan Erciyes'in tepesine çıkarsan orada Cuma namazı kılınmayacağı için Cuma farz olmayacak. Bayram namazı farz olmayacak. usil Cibel, dağın en tepesine çıkıyor mesela. Ve butunil evdiyeti ve nehviye, vadilere kaçıyor. Yani çünkü Müslüman haftada bir Cuma namazı kılması lazım. Cuma kılmamak için, yani Cuma'ya da gitmek istemiyorsun, camide korkuyorsun, insanlar sana fitne bulaştıracaklar vesaire bir sebep o zaman sahraya açılacaksın 50 kilometre öteye velalle hada ila al eskiden duyduğumuz insanlardan tamamen kopmuş o meşhur takva ehli dediğimiz insanlar böyle bir iş yaptılar herhalde diyor. Köyün ortasında camiye gitmemek olmaz. Şehrin ortasında cuma kılmadın mı 3 hafta sonra dinden çıkıyorsun neredeyse. E dolayısıyla cuma kılmayacağın bir şehirde yaşayamazsın. Ne yaptılar o zaman? Gittiler 10 kilometre Sahara'ya, e orada cuma farz değil. Orada ölüp kurtuldular. Bir Böyle olabilir. Ve imma ya da çünkü iki şeyden biriyle bu caiz olabilir demişti. Ve imma en yeteyakkan bil hakikati. İyi, 이제 kesin bilecek ki en-narar allazi yelhaquhu fi muhaliteti'n-nasi bi sebabi hadil Cuma kılmayı terk etmekle insanlar arasına karıştığındaki tehlike karşılaştırıldığında ben cumaya gidersem cumaya gitmemekten daha büyük bir vebale gireceğim. Mesela cinayete bulaşacak gibi diyelim. O zaman caiz olabilir. Evet. Fehine izin يكون <lehu> <zâlike> O zaman bir özürden söz edebiliriz. Öyle daha başına kaçmak yok demek ki. Başta ne dedik? Ezale uzlet yapın derken çekil uzayın bir kenarlarında secde et demek istemiyor. Her düğüne, her cenazeye gitme demek istiyor. Düğün uzmanı olma. Wala kadar ayıtu şimdi bir örnek veriyor. Wala kadar ayıtu ben gördüm yani Gazali kendisi görmüş birene bir Mekke'de harrası harrası Allah Allah korusun muhafaza buyursun Mekke'mizi. Orada birisini görmüştüm. Badel meşayikh el müteferridine min ahli ilm ilim konusunda iyi ilim adamı bilinenlerden bazılarını gördüm insanlardan kopmuş ayrılmışlar ve la mescid harame cemaat hatta mescid i haramda bile cemaate gelmiyorlardı. Ma'a qurbihi minu, haza mescid i haramın yakınında oturuyor ve selameti hali, sağlığı da var. Yani Mekke'de Mescid-i Haram'a yakın bir yerde oturuyor, namaza gelmiyor. Böyle adamlar Gazali gözüyle görmüş Mekke'de. Fahawartu fi fi hali tereddudi ileyhi bir kere buluştuğumuzda bunu tartıştım onunla. Onlardan biriyle ya da. فَتَكَرَ مِنْ عُذِلِهِ مَا اَشَرْنَا اِلَيْهِ Bana bir özür yani gerekçe gösterdi. O gerekçesi yukarıdaki gerekçe. Yani gitsem, haram-ı şerifte öyle bir kötü işlerle karşılaşmaktan korkuyorum ki diye özür beyan ettim. وَوَا <gülüyor> Anma yapsılarla yeterli değil. Çünkü Allah Azze ve Celle, insanın kutsal günahları ve günahları kurtarmak için bir yol Adam demiş ki ben Azze i şerife gitsem orada günahları i şerifte namaz kılmakla elde edeceğim sevabım Allah işleme ihtimalim olan günahla tartılmayacak durumdadır. Yani için günah kazanacaksam 80 sevap kazanacağım. Onun için gitmiyorum harem-i şerife demiş. Bu örneği başka bir yerde değerlendireceğiz. Nedir o değerlendireceğimiz? Bugün camiler için bu örnek olabilir mi? Vallahi bazen oluyor. Müslüman camiye gitse, şuculuk buculuk kavgası ayyuka çıkmış bir cami olabilir. Çok basit bir meseleyi büyütmüş Müslümanlar. Onu gördüklerinde Yahudi görmüş gibi oluyorlar. Tartışıyorlar. Camide dövüş oluyor. O camiye gitmemekten söz ediyor bu zat işte. Daha camiden cazip bir örnek. Yani bir vakıf. Müslümanlar iyi bir iş yapmak için toplanmışlar orada. Allah için hizmet yapıyorlar. Fakat o noktaya gelmiş ki orada. İşte toplantılarında gıybet, fizkufucur, iftira aldı götürüyor. Orada İslam'a hizmet etsen topladığın sevaplar gıybetin helalliği için yetmiyor. Özür mü gitmemek özür. Gitmeyebilir diyor Vezalemiz. Kul ana ben de diyorum ki ve cumle emri meselenin özeti şöyledir. Fe atebe alal ma'duri. Böyle bir özür beyan edeni kınayamayız. Vallahu Teala evla bil ve sudur. Allah göğüsleri biliyor. Yani kalplerimizdeki biliyor. Bu özür ne kadar gerçekçidir, ne kadar değildir onu Allah bilir. Ama burada ben gittiğimde elde edeceğim günahlar maazallah sevaplarımı tartıp geçecek. E dolayısıyla ben hiç camiye gitmeyeyim derse buna diyecek bir sözümüz yok diyor. Walakin at-tariq al fihi ama asıl yapılması gereken şey huvel evvelu. ilk teklifimizdir. Neydi ilk teklifi? Yani sen insanların ıvır zıvır işlerine katılma ama ibadetleri de ihmal etme. İnsani görevlerini de ihmal etme. bi en nâse fil cüm'ati vel cema'at İnsanlara cuma namazında, diğer cenaze namazlarında bir yerlerde katıl. ve durû bil hayrat hayırlı işlere katıl ve yine fima siwa zalik sıradan işlere gelince uzaktır. Bunu tavsiye etmiştik. Demek ki bu paragraf kultu ene gazalinin tavsiyesi. Nedir bu? Allah'ın emri cuma namazı cenaze namazı bunlara katıl. Hayırlı bir iş yapılıyor. Neyse mümin için hayırlı iş ona da katıl. Gerisinde yokum de. Gerisinde yokum de. Evet ve in habbet fein habbet ikinci tercihi yani hiç katılmayı tercih ederse biyanqata an-nasi yanqata an-nasi bi marratin sıfır insanlarla ilişki yapmak istiyorsa fese bihilu huruci o zaman yap yapması gereken şey ilama wadea la tatawajjahu alayhi hadi'l furud tamma buradaki semme orada demek o gittiği yerde ona cuma, cenaze farz olmayacak bir yere gitmesi lazım. Orası da neresi? İşte Erciyes Tepesi. Oraya gidecek o zaman. Sahra'ya gidecek. Evet. at tarik 3 Selis üçüncü yöntem, birinci ve ikinci yöntemi saydı. Birincisi neydi? İbadetlerini yapıp dengeli bir şekilde kalmak. İkincisi sıfır ilişki insanlarla. Üçüncüsü, الطريق الثالث ان يكون مع الناس في مصر واحد اين الشهيره بالانسان لا مصر شهر demek aynı şehirde yaşıyor la yahduru cumaten ve la jamaaten li uzrin yarahu fi zalik kendine göre bir özürden dolayı cumaya gitmiyor cenazeye cemaate katılmıyor min vezrin au aleyhi, alayhi bunun bir günah oluşturacağını, bir sorumluluk getireceğini düşünerek gitmiyor. Feinna uyihaćeju ile nazarın dakikin, bu çok incelenmesi lazım. Tehlikeli bir karar bu çünkü. Ve ağırdır, âdîmetin, bunun ağır sonuçları var. Hatta yezkut edelki ânu, yani Cuma'nın bir insandan düşmesi çok tehlikeli bir, zor bir karar. Tamam, sen Cuma akılmayabilirsin demek için çok zor. Wafihi katarun min algalat. Bunda ağır bir yanılgı var bu işte. fel evvel eslemu lehu. Birinci ve ikinci seçenek doğru, daha doğru, daha güvenli. Vallahi veli gül hidayeti bıfaldi. Allah lütfedip bize hidayet verir. Tekrar edelim. Üç seçenek sundu. Birinci tip, iki tip adam çıkar ortaya demişti. Birinci tip adam kimdi? ki yani varlığıyla yokluğu fark edilmeyecek bir adam. Alim değil, mühendis değil, bir şey değil. Bu adama üç seçenek sundu. Birincisi e, farz ibadetler, zorunlu insani ilişkiler, silah-ı rahim gibi bunları yap, gerisini uzak dur insanlardan. Tavsiye ediyorum bunu dedi. İkincisi sıfır ilişki. Dağlara çekil o zaman diyor. Ne kadar dayanabilirsen. Üçüncüsü hem aynı şehirde yaşayacaksın, hem Cuma'yı tehlike göreceksin. O mescidi arama gitmeyen adam gibi. Ben kaldıramam bunu, çok tehlikeli bir karar bu diyor Gazali. Bu hadi yapmak çok zor. Nasıl güvenip kendine doğru bir karar verdim diyebileceksin diye ince bir ayar yapmıştı. Burada ben ilave olarak söylüyorum, gazalimizde bu yok. Bu üçüncü seçenek diyor ya, hem aynı şehirde yaşayan hem cumaya gitmeyeceksin. Cenazelere katılmayacaksın. Asıl ay rahim yapmayacaksın, mendebur bu insanlar diye. Yani gazali buna gavurdur bunu yapan demiyor. Çok büyük bir işte bu diyor. yani Bunun altından nasıl kalkacak diyor. Büyük bir galta bu. Yani büyük bir yanılgı, bataklık bu. Bu Doğru olabilir o mescid-i harama gitmeyen adam gibi ama kazalinin ilmi yetmemiş bunu anlamaya. Ben de diyorum ki böyle bir karar veren, üçüncü şık kararı veren bir psikiyatik kontrol yaptırmalı kendisine. Cepheden kaçmak istiyor olabilir. Sağlık sorunundan kaynaklanıyor olabilir bu kadar. Bu benim ilavem. Gazali'nin böyle bir ilavesi yok. Çünkü yani bütün insanlar kötü, bir ben kaldım Allah dostu diye düşünmek çok yanlış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyordu? Her şey kötü diyen en kötü kendisidir buyuruyordu. Men kâle heleken nazi. Bitti insanlar, insanlık kalmadı diyen, Onların en kötüsüdür buyuruyor Efendimiz Allah a. ve kötülük menbaada odur. Bu sebeple bu üçüncü alternatifi tefekkür bile ediyorsa bir insan, bir psikiyatrik tedavi kontrolden geçmesi lazım. Çek yaptırmalı o. Çek yap yaptırmalı. Zira yani bu çok kötü bir karar. Nitekim de böyle insanlardan kaçık küçük yaşayıp, Böyle kendisini güya ibadete verenlerin ya sonra mehdilik ilan ettiklerini görüyoruz. Yeşil reçeteli ilaçlara mahkum olduklarını görüyoruz. Dine zarar verecek işler yaptıklarını görüyoruz. Eşlerinden boşanmaya kalktıklarını görüyoruz. Çocuklarını düşman gördüklerini görüyoruz. Çünkü bunun ucunda tahammülü gerektirecek bir sorumluluktan kaçmak hastalığı var. E filanca Allah dostu böyle yapmadı mı? Ya onu herkes gördü ki ibadet zevkiyle uyuyamıyor. Onun için namaz kılarken sessizlik olan bir çöl arıyordu o. Sen dertten kaçıyorsun. Külfetten kaçıyorsun. Yani sen istediğin kadar yiyeceksin, istediğin kadar dedikodu yapacaksın. İnsanlar sana dokunmayacaklar türünden bir şey istiyorsun. Her halükarda bu bir risk. Bunu Gazali bile tavsiye etmiyor. Ama ben bu asırda gördüğüm onlarca örnekten dolayı, daha sonra bunlar kendisini meyt ilan ediyor, eline bıçak alıyor, keseceğim camidekileri diyor. Hem Allah dostu adam ibadete doymuyor, hem ama camiden başlıyor. Dünyanın her yeri rezillik dolu. Sokaklarda katiller dolu. Kötü insanlar dolu. Bu yani dünyayı düzeltmek için camide adam öldürüyor. Bu psikiyatrik bir vaka delilik bile değil yani. Deli böyle şeyleri düşünemiyor zaten. Dolayısıyla bu üçüncü seçeneği yani hem böyle şehirde yaşayacağım hem insanlardan kopuk olacağım türünü hastalık belirtisi olarak görme hakkımız var demek istiyorum. Hastalıktır da demiyorum bu iddia çünkü içini dolduramam onun. İkinci tip insan, birinci tip ne demişti? Kimsenin muhtaç olmadığı birisi. İkinci tip insan kim o zaman? Birilerinin ilmine muhtaç olduğu adam. Yani kadınlar arasında düşünelim mesela, bir kadın bir köyde yaşıyor, Allah için gusül abdestini tarif edecek bir o var o köyde. O da kimseyle selamlaşmıyor. Genç kızlar da gusül abdesti bilmiyorlar. Bir böyle birini düşünelim. Veya bir yaşlı dede köyde bir onun hatırı için insanlar birbiriyle kavga etmiyorlar. O da köye çıkmasa birbirini yiyecek insanlar. Sadece namaz meselesi, kusur meselesi değil. E Müslüman sosyal ilişkiler içinde bulunması gerekiyor bir yerde. Öyle bir pozisyonlar da oluyor. Böyle bir adam tipi, ikinci adam tip bu. Wa emmer ikinci adam. Feraculun yekunu kudveten fil İlimde örnek bir adam beyzü ihtiyaç insanı eli fi din fi din fi amir dinim libeyan hakn veya reddin ala mübteden yani dini bir gerçeği öğrenmek için ya da bir bidatı engellemek için ona muhtaç insanlar kimse kalmadı dinle ilgilenen bir o kalmış ev davet ile hayırın bir fiilin veya kavlin veya nihpide alık konuşarak veya bir iş yaparak hayırlı bir öncülük yapacak tek insan o فَلَا يَسَعُ الرجل عن الناس. Bu adamın insanlardan kopma hakkı yoktur. فَلَا يَسَعُ Böyle bir hakkı yok demek. Bu ben çekip ibadet edeceğim bir köyde diyemez. İslam örneksiz kalır o zaman. Nasıl peygamberin çekilip bir kenara ibadet etme hakkı olmadı? Herhangi bir peygamberin. İmam-ı Azam niye bir kenara çekilemedi? Hapse düşme pahasına hakikatleri söyledi. Ahmet bin Hanbel niye bir kenara çekilemedi? Kırbaşlanma pahasına hakikatleri söyledi. Ahmet bin Hanbel bana ne deyip Bağdat'ın bir köyünde hadis yazsaydı olmaz mıydı? O zaman biz bugün Kur'an'ı bulamazdık belki. Maazallah. Böyle bir adamın kenara çekilme hakkı Bel yansıbu nefsehu beynahum nasıhan li khalqillahi teala Bilakis böyle bir adam yansibu nefsehu kendisini görevlendirecek. Allah için insanlara nasihat görevlisi olduğunu bilecek. Zaben an dinillah <gülüyor> taala. Allah'ın dinine kötülüklerin yanaşmasını engelleyecek. Mubeyyinen <gülüyor> li ahkamillah taala. Allah'ın hükümlerini açıklayacak. Falakat ruvina an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal bize Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edildi ki şöyle buyurdu. Eza zaharatil bid'u bir bidat çıkar da vesekat alimu alim susarsa yani kötülükler yayılıyor alim susuyor fe aleyhi lanetullah ona Allah'ın laneti iner. Bunu da Hatib e, Camiu'l Ahlaqi ve ravide rivayet etmiş. Ha Çünkü bu adam Onların içindeyken de böyle ama dışında mesela köyün dışında başka bir yerde yaşıyor. Hangi halde olursa olsun bu adam için alternatif yok. Çünkü ilmini engelliyor. İlmi engellemek de zulümdür. Bu tıpkı eline kırbaç alıp insanları kırbaçlayan bir yönetici gibi zalim durumuna düşmüş olur. Ve lakad hukkiye rivayet hukkiye. Şimdi bu peygamber dedi ki diyordu. Filancayı söyledi diyordu. Bildiği şeyler olduğu için. Ve lekati hukiye hikaye ederler demek. Yani tam böyle bir kaynakta görmedim ama ben de bir sohbette dinlemiştim. Deme uslubu bu eski alimlerde. Enüstad Ebu Bekir İbn Furek, Furak 406 yılında vefat etmiş. Yani Gazali'den tam 100 sene önce vefat etmiş. Hem usulü fıkıh alemi hem çok vaiz bizzat İbn Furek diye naklediliyor. Rahimeullah kasade en yen feride li ibadetillah taala ani'l khalqe. Kasade arzu etti demek. İstemiş ki çekileyim bu dünyadan ibadet yapayım ben. Fe beynama huwa ba'dil cibâl. bir gün dağlarda dolaşıyormuş böyle insanlardan kopmuş. Izilse semi'a savten yunadi. Bir ses duymuş. Ya Ebu Bekir, Hey Ebu Bekir. Bildiğimiz Ebu Bekir'de de İbn Feurak naklediyor. Hey Ebu Bekir. İza sırte min hujajillah ala iz min Sen Allah'ın insanların önüne koyduğu bir alimsin. Terakt teala. Sense Allah'ın kullarını yalnız bıraktın. Dağda gelmiş ibadet ediyorsun diye bir ses duymuş. Faraca ve kan hada sebbe lil halk. Bakmış ki demek ki ben yanlış bir iş yaptım. Dönmüş şehre insanlara vaaz etmeye başlamış. Vaiz olarak bilinmesinin nedeni de buymuş. Ve zekara li Ma'mun ibn Ahmed rahimehullah taala. Bu Ma'mun ibn Ahmed bana anlattı, ezal ediyor. Ennel üstade bâ ishaq el-isferani rahimallahu bu Ebu İshak el-isferani kâle li'ubbâdi cebeli Lübnan, Lübnan dağında, Lübnan dağı, Şam'da bir dağın adı, şimdi devlet adı. O zaman dağ olarak biliniyordu. Orada böyle Lübnan dağında, Lübnan denen dağda kendisini ibadete vermiş yemek yemiyorlar oradaki otları koparıp ısırıp yiyorlar ibadet yapacaklar rüzût yapacaklar ya onlara demiş ki Ebu İsa el-Fırani Ya ekalet el haşiş, hey ot yiyenler ot yiyenler hakaret için böyle kullanıyor Tarattum ummete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fi eydi'l-mubtedi'ati ve iştagaltum ha huna bi eklil haşiş. Ümmeti Muhammed'i bidatçıların eline bıraktınız. Siz geldiniz burada ot diyorsunuz da sevap kazanacaksınız. Protesto etmiş onları. Kalû lev innâ lâ naqwa alâ suhbeti'n-nâs. Demişler ki onlarda biz insanlarla oturup bir arada durduk mu bozuluyoruz. Gücümüz yetmiyor. Ve innemâ âtâkallâhu kuvvaten felezem kezâlik. Siz sen o İsağa diyorlar. Sana Allah kuvvet verdi. Onların karşısında ezilip büzülmüyorsun. Bize kuvvet vermedi Allah. Biz burada manevi işlerle uğraşıyoruz demiş. فَصَنَّ فَبَعْدَ ذَلِكِ كِتَابُهُ الْجَامِعَ لِجْجَلِيِّ وَالْخَفِيِّ Bu seferde tutmuş o. Ebu İsa bir şey. bunlar laf anlamıyor. Tutmuş bir kitap yazmış. اَلْجَلِيِّ وَالْخَفِيِّ Yani zahir ve batın demek. Yani açık ve gizli din hükümleri. Yani kolay anlaşılan, zor anlaşılan din hükümleri diye bir kitap yazıp bunlara cevap vermiş. Ama ifadesi çok güzel. Siz burada takva numarasıyla ot diyerek yaşıyorsunuz. ümmeti Muhammed'i de bidatçıların eline bıraktınız. Böyle bir çekilme hakkınız yoktu sizin diye. Ve kâne lehum radıyallahu anhum ma gazaret ilmîm el-amelul cem ven nazaru dakîku fi sulûki tariq ül Yani bu tiplerin Allah onlardan razı olsun onca ilimleri ve bol bol amelleri olduğu halde Kendilerine göre ahiret yolunu daha farklı düşünüyorlardı. Gene Gazali bunları protesto etmemeye çalışıyor. Tercih ettiği bu olmamakla beraber yanlış yaptılar da demiyor. Olur ki Allah dostlarıyla Allah'ın arasında gizli bir şey vardır. Burnumu sokmayayım denir yani. Öyle düşünüyorlar. Ve alem, bil ki enne mesele hâder raculil muhtâci fi fî turuki bâbiddînî يَحْتَيَجُ ف۪ي halki ile اِلَىٰ اَمْرَيْنِ değil. Bu sözünü ettiğimiz adam, ikinci adamdan söz ettirdiğim biri kimse ona muhtaç değil. Gitse gitsin. İkincisi ümmet ona muhtaç. Bu adam da iki yöntemle ayakta durur dedi. Burada bir mola verelim. Bir ders sonra devam edeceğiz inşallah. وَصَلَّ اللّٰهُ وَسَلَّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا